levh mahfuz onun yanındadır. Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, göstermeden senin ruhunu alsak da, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip, onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi?